Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımıza bugün Tebbet Suresi ile devam ediyoruz. Musaftaki sıralamada 111. iniş sırasına göre 6. suredir. Mekke döneminde Fatiha suresinden sonra Tekvir suresinden önce inmiştir. Rivayete göre Allah Teala kendisine yakınlarını uyarıp İslam'a çağırmasını emredince Hz. Peygamber Safa tepesine çıkmış, orada bulunan Kureyş kabilesi mensuplarını yanına çağırarak onlara İslam'ı tebliğ etmiş ancak Resulullah'ın amcası Ebu Leheb bu olaya kızarak kuruyup yok olasıca bizi bunun için mi çağırdın demesi üzerine bu sure inmiştir. Sure adını ilk ayetinde geçen ve bu bağlamda kurusun şeklinde beddua anlamını taşıyan tebbet kelimesinden almıştır. Ayrıca Mesed, Leheb, Ebu Leheb adlarıyla da anılmaktadır. Surede Hazreti Peygamberin amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilmekte onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ebu Leheb'in elleri kurusun. Korudu zaten. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı şeyler. O alev alev yanan ateşe atılacak. Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da. Boynunda da ipten bükülmüş bir halat bulunacak. Ebu Leheb, Abdülmuttalib'in oğlu ve Hazreti Peygamber'in baba bir amcasıdır. Asıl adı Abdül olup, Parlak yüzlü olduğundan veya öfkelendiğinde yanakları kızardığı için babası tarafından kendisine alev gibi, çok parlak anlamına gelmek üzere Ebu Leheb lakabı verilmiştir. Daha önce Hz. Muhammed'i çok sevdiği, hatta iki oğlunu onun kızlarıyla evlendirdiği halde peygamber olduktan sonra onun azılı düşmanı oldu. Hz. Peygamber insanların Allah katında eşit olduğunu, onların dini ve ahlaki erdemlerine göre değerlendirileceklerini söylüyordu. Ebu Leheb ise kibirli, gururlu ve zengin biri olup fakir ve zayıf insanların kendisine eşit tutulmasını kabullenemiyordu. Rivayete göre Resulullah panayırda dolaşarak insanları İslam'a davet ederken Ebu Leheb de arkasından gider ve çevresindekilere onun yalancı olduğunu söylerdi. Hazreti Peygamber'e karşı daima onun düşmanlarıyla birlikte hareket etmiş, hem kendisi hem de karısı ona eziyet etmişlerdir. Hicret'in ikinci yılında çiçek hastalığına yakalandığı için Bedir Savaşı'na katılamamış fakat yerine adam göndermiş, ayrıca müşriklere mali destekle bulunmuştur. Kureyş'in Bedir'deki yenilgisini ve ağır kayıplarını haber aldıktan yedi gün sonra kahrından öldüğü söylenmektedir. Çiçek hastalığı kendilerine de bulaşır endişesiyle ailesinden hiç kimsenin ona yaklaşmadığı, öldüğünde ücretle tuttukları Sudanlılara defnettirdikleri rivayet edilir. Ebu Leheb'in kızı Müslüman olarak Medine'ye hicret etmiş, oğulları Utbe ile Muttalip de Mekke'nin fethinden sonra İslam'a girmişlerdir. Ebu Leheb'in elleri kurusun, mealindeki birinci ayet mecazi bir ifade olup onun helak olması yönünde bir bedduadır. Devamındaki tebbe fiili bedduanın gerçekleşeceğini ifade eder. Nitekim öyle de olmuştur. Müfessirler ikinci ayette Ebu Leheb'in kazandığı bildirilen şeyden maksadın onun çocukları, malı, mevki ve itibarı olduğunu söylemişlerdir. Buna göre ayet bunların hiçbirinin kendisini kötü sondan kurtaramadığını ifade eder. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı diye çevirdiğimiz ikinci ayete malı ona ne fayda sağladı o ne kazandı diye soru şeklinde de mana verilmiştir. Ebu Leheb Hazreti Peygamber'in amcası olduğu için onu desteklemesi ve düşmanlarına karşı koruması gerekirken, tam tersine karısıyla birlikte ona eziyet ve sıkıntı verdiklerinden dolayı, 3. ayette ateşi son derece şiddetli olan cehenneme gireceği haber verilmiştir. Ebu Leheb'in karısı, Harb'ın kızı ve Ebu Süfyan'ın kız kardeşi Ümmü Cemil Avra'dır. Dedikodu yapıp söz taşıyan diye çevirdiğimiz dördüncü ayeti, Hz. Peygamber'e eziyet etmek maksadıyla diken, çalı çırpı toplayıp geceleyin peygamberin yoluna serdiği için odun taşıyan diye çevirenler de vardır. Biz mealde insanların arasını bozmak amacıyla laf götürüp getirdiği ve Hazreti Peygamber'i maddi sıkıntısı sebebiyle aşağıladığı için mecazi anlamda böyle ''Hammaletel hatab'' nitelendirildiği şeklindeki yorumu tercih ettik. Taberi her iki yorumu destekleyici rivayetler aktardıktan sonra kendisi birinci manayı tercih etmiştir. Ayrıca hata ve günahlarını yüklenip taşıdığından dolayı mecazi anlamda ''yanacağı cehennem için odun taşıyan'' olarak nitelendirildiği kanaatinde olanlar da vardır. Aynı kadın, Lat ve Uzza isimli putlara yemin ederek mücevherden yapılmış kıymetli gerdanlığını Hz. Peygamber'e düşmanlık uğrunda harcayacağını büyük bir gururla söylediğinden dolayı da 5. ayet ''Dünyadaki gerdanlık yerine ahirette boynuna ateşten bir ip takılacaktır, şeklinde yorumlanmıştır. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.